Kıymetli hocam, tevhid daveti o kadar sade ve açık ki, insanların anlamamasına şaşıyorum. Kimi zaman onlara öfkeleniyor, kimi zaman acıyorum. Anlatmaktan vazgeçtiğim, ne halleri varsa görsünler dediğim zamanlar oluyor. Nasıl düşünmeliyim? Tavsiyelerinizi bekliyorum. Kıymetli bacım, Uzunca yazmış olduğunuz mektubunuzu aldım. Rabbim sizi, eşinizi ve çocuklarınızı dini ve dünyevi musibetlerden korusun, afiyet ihsan etsin. Tevhid davetine muhatap olan insanları iki kısma ayırabiliriz. A. Mele, aristokrat, seçkin, elit tabaka. Bu tabaka siyasi ve askeri yöneticiler, ekonomiye, ekonomiye yön veren zenginler, baronlar, sanatçı ve aydın gibi topluma yön veren insanlardan oluşur. Bu tabakanın tevhid davetine karşı çıkması onu anlamadıklarından değil, aksine çok anladıklarından, aksine çok anladıklarından dolayıdır. Bunlara anlamıyor demek isabetli olmaz. Anlamazlıktan geliyor. Anlamamazlıktan geliyor demek ya da anlamıyormuş gibi yapıyor. Anlamamazlıktan geliyor demek ya da anlamıyormuş gibi yapıyor demek daha doğru olur. Allah, Mes Allah Mekke seçkinleri için şöyle buyurur. Elbette onların söylediklerinin seni üzdüğünü biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. En'am Suresi 33 Ayet gayet açıktır. Müşrikler Allah Resulü'nü yalanlamıyor. Ayet gayet açıktır. Müşrikler Allah Resulü'nü yalanlamıyor. Çünkü ona sadıkul emin diyorlar. Günlük hayatında yalan söylemekten kaçınan bir insanın Allah adına yalan söyleyemeyeceğini, Allah adına yalan söylemeyeceğini çok iyi biliyorlar. Rivayetlerden öğrendiğimiz kadarıyla kendi aralarında konuşurken bu gerçeği itiraf ediyorlar. Ahnes bin Şureyk, Ebu Cehil'e soruyor. Burada ikimizden başkası yok. Söyle bana, Muhammed doğru sözlü mü, yalancı mı? Ebu Cehil cevap veriyor. Yazıklar olsun sana. Allah'a yemin olsun ki Muhammed sadıktır. O hiçbir zaman yalan söylememiştir. Fakat sancak, kâbe örtüsü, Hacılara su ikramı ve nübüvvet beni kusaya, Nebi'nin sülalesine ait olursa, Kureyş'e şeref olarak ne kalır? Camiül Beyan, En'am suresi 30. ayetin tefsiri Öyleyse neyi yalanlıyorlar? Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Yalnız burada ayetin orijinal lafzına dikkat edin. Yalnız burada ayetin orijinal lafzına dikkat edin. Onların yalanlaması yechedun lafzıyla ifade ediliyor. Cehet, cuhud mutlak yalanlama değildir. Cuhud bir şeyin hak olduğunu bile bile onun doğruluğuna yakinen inandıktan sonra dille yalanlıyormuş gibi yapmaktır. Ragıp el İsfahani cuhudu şöyle tanımlıyor. Kalbin inanmadığını dilin doğrulaması kalbin inanmadığını dilin doğrulaması veya kalbin inandığını dilin yalanlamasıdır. Mufredatul Kur'an C, H ve D maddesi. Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın davetine yakinen inanan Rabbimiz, Musa Aleyhisselam'ın davetine yakinen inanan Firavun ve Mele tabakasının inkârını da aynı kelimeyle ifade ediyor. Nefislerinde yakinen ayet ve mucizelerin doğruluğuna inandıkları halde, zulüm ve haddi aşma nedeniyle onları yalanladılar. Bozguncuların akıbetinin nasıl olduğuna bir bak. Nemin Suresi 14 bu insanlar tevhid davetini çok iyi anlıyorlar. Bu daveti kabul ettikleri takdirde hayatlarının baştan aşağı değişeceğini, yalan, zulüm ve sömürüyle elde ettikleri tüm imtiyazları kaybedeceklerini biliyorlar. Hırsızın, arsızın, fuhşiyatı yayanın, yalan ve aldatmayla, meşrui, yalan ve aldatmayla meşruiyet elde edenin tevhidi bir düzende hiçbir kıymeti yoktur. Bu düzende tek kıymet ölçüsü iman ve salih ameldir, takvadır. Bir yönetici aldığı oyla değil, şeriatı tatbiki, şeriatı tatbiki, adaleti, Allah yolunda yaptığı hizmetleriyle değer kazanır. Bu düzende partizanlık yoktur. Benim zalimim, benim zalimim, benim zalimim karşı partinin adilinden, benim hırsızım karşı partinin dürüstünden yedir. Anlayışı, muvahit ayaklar altında can çekişen cahiliye kalıntısıdır. Onlar bu aydınlığı istemez. Bu sadelikten hoşlanmazlar. Onlar ışıktan rahatsız olan yarasa gibi karanlık isterler. Çünkü sömürü düzeni, çünkü sömürü düzeni, haksız ayrıcalıklar ve atalarından miras aldıkları zulüm çarkı, kapalı, karanlık, kuralları hevaya göre değişen düzende var olabilir. Gecesi dahi gündüz gibi aydınlık, kurallara açık ve muhkem tevhid ve sünnet düzeninde değil. Bu nedenle anlamıyor gibi yapıyor, dahası, muvahhid müminlerin niyetini sorguluyorlar. Ne diyorlar mesela? Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz ki bu yaptığınız, buranın halkını yurtlarından sürüp çıkarmak için, Musa ile beraber tezgahladığınız bir tuzaktır. Pek yakında yapacaklarımı bileceksiniz, anlayacaksınız. Araf suresi 123 Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan bizleri uzaklaştırmak ve yeryüzünde büyüklük otorite sizin ikinizin ve yeryüzünde büyüklük otorite siz ikiniz olsun diye mi ve yeryüzünde büyüklük otorite siz ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmayız demişlerdi. Yunus Suresi 78 Ne kadar tanıdık değil mi? Halkı yurdundan sürüp çıkarmak töhmeti yani vatan hainliği, bölücülük, terör, tedhis iddiası ya da yani vatan hainliği, bölücülük, terör, tedhis iddiası ya da büyüklük, otoriteye el koyma töhmeti. Onlar muhaliflere kendi pencerelerinden bakıyor. Kendi zaaflarıyla olayları değerlendiriyorlar. Müstekbir taubutlar yalnızca yeryüzünde büyüklenmek ve başkalarını sömürmek istediklerinden her türlü dini siyasi faaliyeti bu bakış açısıyla değerlendirirler. <gülüyor> B. Halk Mustazaflar <gülüyor> B. Halk Mustazaflar Müstekbir tağutların bölerek zayıflaştırdığı ...ve tebaa haline getirdiği insanlar. Bunlar tevhid davetini anlamıyor, idrak edemiyorlar. Çünkü akıllarını tağuta teslim etmişlerdir. Tağutun belirlediği sınırlar içinde yaşarlar. Sürekli şişirilen korkuları, düşman gördükleri bir öteki ve manipüle edilmiş endişeleri vardır. Tağut ve seçkin zümresi olmazsa, korktukları başa gelecek, düşman yurdu ele geçirecek, tüm kazanımlarını kaybedeceklerdir bu yönlendirilmiş korkular nedeniyle tevhidin gönüllü karşıtları olurlar. Okulda, camide, kıştada ve ekrandan duymadıkları her şeye düşmandırlar. Bilirler ki, bura... Bilirler ki buralarda görüp duymadıkları meşru sınırlar içinde değildir. Allah bu gibiler için şöyle buyurur. Kavmini hafife aldı, onursuzlaştırdı, aptallaştırdı. Onlar da ona itaat ettiler. Şüphesiz ki onlar fasık bir topluluktu. Zuhruh Suresi 54 Mustazaflaştırılmış insan uykudadır. Uykusundan mahşer günü uyanır. Gerçeği onlar anlamaz. İlk yapacağı şey, efendilerini Allah'a şikayettir. Şüphesiz ki Allah, kafirlere lanet etmiş ve onlara alevleri dehşet saçan bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi kalacaklardır. Ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklardır. Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün diyecekler ki: Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke Resul'e itaat etseydik. Diyecekler ki: Rabbimiz! Bizler efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver. ''Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onlara büyük bir lanetle lanet et.'' Ahzab Suresi 64-68 Nasıl düşünmeliyiz? Yukarıda vahiy ışığında bir durum tespiti yaptık. Müstekbir tağutların bu davayı çok iyi anladıklarını, anladıkları için de düşmanlık ettiklerini söyledik. Zayıf bırakılmış halkınsa tevhide anlamadığını, kendisine çizilmiş sınırlar içinde tevhid olmadığını, bu nedenle tevhide gönüllü karşı çıktığını belirttik. Bu onların durumu. Bize gelince vahiy nasıl düşünmemiz ve nasıl davranmamız gerektiğini şöyle açıklar. Bizler yeryüzünde Allah'ın şahitleri, insanlık için, şet... insanlık için insanlık için insanlık şet... <gülüyor> için İnsanlık için seçilmiş hayırlı ümmet, ismini Allah'ın verdiği İbrahim'in milleti, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Muhammed'in ümmetiyiz. Düşüncemiz ve amellerimiz bu dört sıfata uygun olmalıdır. Allah'ın şahitleri, do Allah şahitleri isek doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmeli, bunu Allah'ın şahitliğine uygun yapmalıyız. İnsanlık için çıkarılmış hayırlı ümmetsek, Ayette belirtildiği gibi iyiliği emretmeli, kötülükten sakındırmalıyız. Karşımızdakinin müstekbir Karşımızdakinin müstekbir bir tabut veya alçaltılmış Karşımızdakinin müstekbir bir tabut Karşımızdakinin müstekbir bir tabut veya aldatılmış bir mustazaf olması bu sorumluluğu düşürmez. Resul'ün ümmeti isek muhataplarımızı basiret üzere Allah'a davet etmeli ve onlara karşı merhametli olmalıyız. Bir insanı kurtarmanın kızıl develerden daha hayırlı olduğunu, bir insanı İslam'la ihya etmenin tüm insanlığı ihya olduğunu bilmeliyiz. İsmini Allah'tan alan İbrahim'in milleti isek, canla başla çalışmalı, Allah yolunda hakkıyla cihat etmeliyiz. Allah'a tutunmalı, onun dostluğuyla yetinmeliyiz. Bu ayetler ve ben, bu ayetler ve nebevi öğretiler ışığında düşünürsek <gülüyor> Bu ayetler ve nebevi öğre... bu ayetler ve nebevi öğretiler ışığında düşünürsek ümitsizlik, bıkkınlık, muhatabın azgınlığıyla görevi ümitsizlik, bıkkınlık, muhatabın azgınlığıyla görevi terk bize yakışmaz. Zira biz muhataptan ziyade kendimiz için davet yaparız. Davetin namaz gibi, oruç gibi bir sorumluluk olduğunu biliriz. Muhatabımız davete ilgisiz kalsa da biz Allah katında bir mazeretimiz olsun diye anlatırız. <gülüyor> onlardan bir topluluk, Allah'ın helak edeceği, Allah'ın helak edeceği ya da çetin bir azaba çaptıracağı kimseleri, Onlardan bir topluluk, Allah'ın helak edeceği, ya da çetin bir azaba çarptıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz dediği zaman, Rabbinize sunacağımız bir mazeretimiz olsun ve umulur ki korkup sakınınlar, ve umulur ki korkup sakınırlar demişlerdi. Araf suresi 164 Onlardan bir topluluk, Allah'ın helak edeceği ya da çetin bir azaba çarptıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz dediği zaman, Rabbinize sunacağımız bir mazeretimiz olsun ve umulur ki korkup sakınırlar, demişlerdi. Araf suresi 164 Tüm bu sürece yön veren duyguysa merhamettir. Zira biz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir elçinin ümmetiyiz. Adil şahitliğimiz gereği doğruya doğru, yanlışa yanlış deriz. Bu, merhametli oluşumuza engel değildir. Merhametimiz de şahitliğimize engel değildir. Allah hem adil hem de merhametli olmamızı istiyor. İhsan üzere İslam'a hizmet etmek istiyorum. Bana nasihat eder misiniz? Bir insanın ihsan üzere iş yapmak istemesi, Allah'ın ona rahmet ettiğini gösterir. Çünkü Allah, ihsan üzere iş yapan muhsinleri sever ve onlarla beraberdir. Kişiyi ihsana sevk ediyorsa, onu sevgisine ve beraberliğine sevk ediyor demektir. Bu isteğiniz için ona çokça şükretmelisiniz. İhsan üzere iş, ibadet, hizmet, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek, onu görüyormuşçasına kulluk edemiyorsak, O'nun bizi gördüğünü bilerek kulluk etmektir. İhsan, bir işi Yüce Allah'ın şanına yakışır, en güzel şekilde yapmaktır. Bunun için üç şey tavsiye edebilirim. A. Çokça Allah'a dua etmek. Allah'ın güzel isimlerinden biri El-Muhsin'dir. Ona bu isimle yalvarıp, bizi sevdiği ve beraber olduğu Muhsinlerden kılmasını dileyebiliriz. Dua, Yüce Allah'ın büyüklüğünü, kendisi kendimizin de aziyetini itiraftır. Dua cahilliğimizi onun ilmiyle, aziyetimizi onun kudretiyle, zayıflığımızı onun gücüyle, ihtiyacımızı onun zenginliğiyle telafi etme yoludur. İhtiyacımızı onun zenginliği ihtiyacımızı onun zenginliğiyle telafi etme yoludur. Her iş ve yönelişlerde duayı ahlak haline getirenler yöneldikleri her işte onun yardım ve rahmetini bulurlar. Biz kopan ayakkabı bağını dahi Allah'tan istemeyi emreden bir di biz kopan ayakkabı bağını dahi Allah'tan istemeyi emreden bir dinin biz kopan ayakkabı bağını dahi Allah'tan istemeyi emreden bir dinin mensuplarıyız. Elbette kulluğun zirvesi olan ihsanı da Allah'tan istemeliyiz. B. Teknik bilgiler edinmek, öğrenmek. Hangi alanda hizmet ediyorsak edelim o alana dair teknik bilgileri öğrenmeli, sürekli kendimizi geliştirmeliyiz. Alanımıza dair kitaplar okumalı, yenilikleri öğrenebileceğimiz düzenli yayınları takip etmeli, konuya dair varsa kursa eğitime katılmalıyız. Konuya dair varsa kursa eğitime katılmalıyız. Unutmayalım ki İslam'da vesileler gayelerin hükmünü alır. İhsan bir kulluk biçimi ise, bizi ihsana ulaştıran vesileler de bir kulluktur, ibadettir. Bu verdiğimiz her çaba salih Burada verdiğimiz her çaba salih amel olarak amel defterimize kaydedilir. C. Gelişmemizi kontrol etmek. İhsan bir zirve ise bu zirveye çıkan basamaklar belli olmalıdır. Başladığımız noktayla başladığımız noktayla varmak istediğimiz noktayı iyi kodlamalı, ara basamakların ne olduğunu bilmeliyiz. Böylece gelişip gelişmediğimizi anlayabiliriz. Dışarıdan bir göze bunu yaptırabiliriz. Kendimize sınava tabi tutabiliriz. Haftalık, aylık düzenli muhasebeler yapabiliriz. Ama mutlaka gelişimi kontrol etmek durumundayız. Aksi halde yerinde saymayı ihsan zannedebiliriz. Örneğin, bir işi yarım saatte yapan 15 dakikada bitirmeyi... Örneğin, bir işi yarım saatte yapan 15 dakikada bitirmeyi ihsan sayabilir. Oysa bu ihsan değil, işte pratikleşmektir. İhsan, kaliteyi arttırmak, kendinden bir şeyler eklemek, başkalarına faydalı olmaktır. Kemiyetten ziyade keyfiyetle. Kemiyetten ziyade keyfiyetle, nice. Kemiyetten ziyade keyfiyetle, nicelikten ziyade nitelikle ilgilidir.